tefsiri 85 86 Vaktiyle İsrailoğlarından birbirinin kanını dökmemek, kendi yurttaşlarını vatanlarından, ülkelerinden kovmamak hususunda da söz alınmış olmasına rağmen Hazreti Peygamber dönemindeki Yahudilerin bu sözlerinden de döndükleri bildirilmektedir. Nitekim Yesrib Medine Yahudilerinden Nadir ve Kureyza oğulları Aynı şekilde birbirine düşman olan iki büyük Arap kabilesinden Evs ile Kaynuka oğulları da diğer büyük Arap kabilesi Hazreç'le ittifak kurmuşlardı. Daha sonra Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki sürekli ihtilaf ve çatışmalara bu Yahudi kabileleri de katılmak zorunda kaldılar. Bu çatışmalarda Yahudiler kutsal kitaplarının yasaklanmasına rağmen kendi dindaşları ve ırktaşlarını öldürüyor veya esir alıyor. Savaş bitince de kitaplarının hükmü uyarınca aralarında yardım toplayarak esir Yahudileri fidye karşılığında kurtarıyorlardı. İşte ayetlerde onların bu çelişkili tutumları, kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmek şeklinde değerlendirilmekte, söz konusu Arap kabileleriyle çeşitli dünya menfaatlerine dayalı ilişkiler kurup, kendi aralarında bölünerek birbirleriyle savaşmaları, kardeşlerini esir alıp fidye karşılığında serbest bırakmaları kınanmakta ve bu tutumları yüzünden dünyada perişan olacakları, ahirette de azap görecekleri haber verilmektedir. 85. ayette geçen ve rezil rüsva olmak diye çevrilen hizden maksat, insanlara zulmeden, özellikle onların din ve inanç özgürlüğünü kısıtlayan fert ve grupların kamu vicdanı tarafından mahkum edilmeleri, Nefretle karşılanmaları, kötü amaçlarında uzun vadede başarılı olamamalarıdır. 87. Musa'ya verilen kitap Tevrattır. Allah, İsrail oğullarından Musa'dan sonra onun şeriatını yaşatan ve bir kısmı Kur'an'da da zikredilen birçok peygamber göndermiştir. Sözlükte yine, gerçeği kanıtlayan kesin delil demektir. Beni İsrail arasından gönderilmiş son peygamber olan Hz. İsa'ya verilen beyinat, deliller ise başta onun olağanüstü doğum olayı olmak üzere peygamberliğini kanıtlayan mucizelerdir. Muhammed Abduh bunu Hz. İsa'nın ümmetini uymaya çağırdığı Tevrat hükümleri şeklinde yorumlar. Temiz ruh veya kutsal ruh anlamına gelen ruhul kudüs çoğunlukla Cebrail olarak açıklanmıştır. Her ne kadar bunu Hz. İsa'nın ruhu, Allah'ın ismi azamı veya İncil diye açıklayanlar olmuşsa da, Nahl suresinin 102. ayetinde Ruhul Kudüs'ün vahiy meleği yani Cebrail olduğu açıkça bildirilmektedir. Ayette Hz. İsa'nın Ruhul kudüsle desteklendiği belirtilmektedir. Esasen bütün peygamberler için böyle bir destek söz konusu olmakla birlikte, Meryem suresinin, 16-22. ayetlerinde ifade buyurulduğu üzere İsa'nın doğumu Hz. Meryem'e tertemiz bir erkek çocuğu bağışlaması için Allah tarafından beşer suretinde bir elçi olarak gönderilmiş ruh Cebrail vasıtasıyla vuku bulduğundan Hz. İsa açısından Cebrail'in vahiy meleği olmanın da ötesinde bir anlamı vardır. İsrailoğlarının bütün bu ilahi lütufları kendileri için birer meziyet olarak kabul edip peygamberleri tanımaları, onlara saygı göstermeleri ve Allah'a şükretmeleri gerekirken tam bir küstahlıkla işlerine gelmeyen, keyiflerine uymayan durumlarda peygamberlere karşı çıkmışlar, bir kısmını yalancılıkla itham etmişler, Zekeriya ve Yahya gibi bazılarını da öldürmüşler, Romalıları Hz. İsa'yı asmaya zorlamışlardır. Medine Yahudileri de daha önceki peygamberler gibi Cebrail vasıtasıyla vahye mazhar olan ve kesin delillerle nübüvvetini kanıtlayan Hz. Muhammed karşısında aynı olumsuz tavrı sürdürmüşlerdir. Ayette onların bu tutumunun tarihi hastalıkları olduğu vurgulanmaktadır.